Nükleere dönüş hakkındaki büyük soru sadece böyle bir aymazlığın bedelini kimin ödeyeceği değil, neden bu saçmalığa gerek olduğu, neden piyasayı bozup dönüştürelim. Bu hatalı alışverişi zar zor sahip olunan kaynakları kazanandansa kaybedene çok daha yavaş, maliyetli, zahmetli, riskli bir ara Ürüne aktaran, hakkaniyetsiz seçimleri sürdürelim ve sebep olduğu onca problem için neden bu kadar yüksek bir bedel ödeyelim? Amory Lovins Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkın. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi